Dinini öğrenmek isteyen fakat hiç bilgisi olmayan birine dini anlatmaya nereden başlamalıyız? Nasıl bir yol izlememiz gerekir demişler? E tabi dini bilmeyen adama önce neden başlayacağız? Nereden başlayacağız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çocuklar daha dilleri yeni çözüldüğünde konuşmaya işte tek tek kelimeleri sarf ederek başladıklarında onlara şu kelimeyi, şu ayeti öğretmeye çalışırdı. Hı hı. Estaizu billahi. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Yani sadakallahu Azim bu ayette Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. De ki Allah'a hamd olsun. O Allah ki onun çocuğu yoktur. Onun hükümranlıkta ortağı da şeriki de yoktur yani kısaca tevhidi anlatan Allah'ın birliğini anlatan bir ayet bunu öğretmeye çalışıyordu daha dili yeni çözülen çocuklara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için bizim de bu örnekten hareketle Efendimiz'i örnek alarak dini hiç bilmeyen bir adama önce Cenab-ı Allah'ın varlığından birliğinden bahsetmemiz onun eşi ortağı olmadığını her şeye kadir olduğunu her şeye gücünün yettiğini her şeyden haberdar olduğunu yaptığımız işlerin hepsini gördüğünü en ufak bir şeyin onun dikkatinden kaçmadığını anlatmaya çalışalım eğer bir insan Allah'ın varlığına birliğine her şeye kadir olduğuna inanırsa bunu anlarsa efendim Cenab-ı Allah'ın Yaptığımız her işten haberdar olduğunu söylediğimiz her şeyi işittiğini bilirse, buna inanırsa o insan zaten yanlışlık yapmaktan sakını, yani, sakınmaya çalışır. Temelleri sağlam atmaktır. Yani lazım. Temeli, önce Allah'ın varlığını bildiğini, tevhidi ona anlatalım. E tabi bu arada e, asli ibadetleri de ona öğretmemiz lazım ki. Bir an evvel mesela namaz ibadetini ona öğretelim. Abdest nasıl alınır? Kendimiz de yanında abdest alarak, e, kendimiz de onun yanında na, namaz kılarak ona örnek olmalıyız ki o insan hem sözlü hem de uygulamalı olarak İslamiyet'i öğrenebilsin. Evet.